Rahimdir. Affı, rahmet ve ihsanı pek boldur. Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken Nuh biraz ötede olan oğluna: "Evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de kâfirlerle beraber kalma." diye seslendi. O: "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım." dedi. Nuh ise: "Bugün Allah'ın helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak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 Yaranbi dedi. Elbette boğulan oğlum da ailemdendi. Öz evladımdı. Halbuki ben onları gemiye alırken sen bana kurtulacaklarını müjdelemiştin. Senin vadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Ey Nuh buyurdu Allah. O senin ailenden değil. Çünkü o dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme.